Emine Hanım hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Ee, benim hocama bir sorum olacaktı. Ee, biz eşimle evleneli 24 yıl oldu. Fakat eşi mecrime almadı. Ne inkar ediyor ne de alıyor. Hmm. Durumumuz da yani iyi. Yani alamayacak durumda değil. Hmm. Mehrimizi hocam vermiyor diyor. Vermek zorunda. Eğer, inkar da etmiyor, durumu da var e, vebal altındadır yani sen benim eşimsin ben ileride sana veririm deme hakkına sahip değil çünkü nikah kıyılır kıyılmaz hanım mehri hak eder mehirden söz edilmese bile kadın mehri hak eder ne kadar hak eder o kadının konumunda bulunan hanımların, kızların, gelinlerin örfen adeten çevrede aldığı mehri neyse o gelinin de hakkı nikahla beraber gerçekleşir. Hemen verilse olur. Hemen verilmesi temel prensiptir. Hı hı. Ama verilmez ertelenirse, kız, kadın istediği zaman o mehri ödemek gerekir. Erkeğin ödeme gücü yoksa, hanımın, Kur'an-ı Kerim'in bize Rabbimizin yaptığı tavsiye gösterdiği yol üzere, borçları zor durumda dar durumda olanın borcunu ertelemek bizim için güzel bir yöntemdir. Erteleriz ama imkanı var olan bir erkek istenildiği halde borcunu ödeyemiyorsa vebal altındadır, günahkar olur. Hmm. Her geçen gün günahkardır. Zulmetmiş olur mu hocam? Zulmetler tabii. Yani kadın istiyor. Hakkını vereceksin. Durumu Hele da varsa, varsa neden acaba bekletiyor? Var, Durumu da varsa neden bekletiyor? Acaba? Tabii yani. Matlul Ganiye Zulmün buyur Resulullah Efendimiz. İmkanı olduğu halde borcunu ödememek zulümdür. Evet. Zenginin borcunu ödememesi zulümdür. Bu da böyle bir şeydir. Mehir borcuyla elden para almanın arasında Allah kadında hiçbir fark yoktur. Evet.